Hvala. Bugün 27 Mart Pazartesi Yıl 2017 Ay 3 Gün 86 Kasım 140 1438 Hicri Cemaziyel Ahir 28 1433 Rumi Mart 14 Dünya Tiyatrolar Günü İstanbul'da ilk sinemanın açılması Ali Efendi Sineması açıldı 1914 Avrupa Ekonomik Topluluğunun Kuruluşu 1957 Günün Sözü Sanatçı tanımı gereği bugünün tarihini yapanların buyruğuna girmez Albert Camus Günün Tarihi 128 yıl önce bugün 27 Mart 1889'da yazar, gazeteci, romancı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kahire'de doğmuştu. Karaosmanoğlu'nun en tanınmış eserleri arasında Kiralı Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Zoraki Diplomat ve Ankara vardır 72 yıl önce bugün ise yani 27 Mart 1945'te romanları ölçüsünde incelikli, unutulmaz öyküleriyle edebiyatımıza büyük emeği geçmiş olan Halit Uşaklıgil vefat etmişti. Başlıca eserleri arasında mai ve siyah, aşkı memnu ve kırık hayatlar vardır. Büyük Saatli Marif Sakfimi Kim bam bam kim marakum bala kum bam bam kim marakum bala kum bam bam e mama Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk açık gazetesi. Kısa açık gazete yapıyoruz. Bir saat süreyle. Çünkü Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını var. 14. yayın çenliği. Bugün 3. günü. Saat 9'dan sonra bir de anayasa hukuku okumaları gelecek. Onun arkasından tekrar pro destek projesi özel yayının sürdüreceğiz. Onunla ilgili bilgiler de vereceğiz tabii size. Ben Deniz Ömer Madre, Can Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Evet açılışımızı Celia Cruz'dan Maria de la Cruz'a gönderme yapacak bir şarkı çaldık. Kim Bar'a adlı şarkıyı çaldık Maria de la Cruz da kim onu da şimdi size söyleyeceğiz Celia de Caridad Cruz Alfonso asıl adı Celia Cruz'un Kıbalı çok ünlü salsa şarkıcısı 1961'den Havana'dan da bir anekdot anlatacak size şimdi Eduardo Galeano Kadınlar kitabından gđinlar Ezden Neda After World Eduardo Galliano Ceviren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 boyuna göre oldukça yüksekte kalan mikrofonu almak için boşuna çabalarken Fidel onun imdadına yetişiyor ben sizi tanımak istiyordum Fidel size şunu söylemek istiyordum beni utandırıyorsunuz ama her tarafı buruşuk ve kemikleri görünen ihtiyar kadın onu övgülere ve minnetlere boğuyor o okuma yazmayı 106 yaşında öğrendi kendini tanıtıyor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 Kadınlar Edvardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık If you don't believe it, take a look at the wall Evet tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 425'te milattan sonra 425 yılında İmparator 2. Theodosius zamanında Konstantinopolis'te yani İstanbul diyoruz bugün Auditorium adıyla ilk yüksek okul açılmış 425 yılında. Okulda 31 profesör Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başlamışlar. Bayağı eski değil mi? Auditorium. Auditorium, moditorium evet. Böyle akademinin hı hı. oldukça eski bir geçmişi var akademi kavramının, akademiyanın. Auditorio'nda yani amfide herhalde dinliyorlar dersleri işte hitabet, gramer, hukuk, felsefe. Lazım bunlar değil mi? Lazım şeyler. Evet, bazen. 1886'da bugünse Jeronimo, Apache'li savaşçısı Amerika Birleşik Devletleri ordusuna teslim oluyor. Ve böylece Apache, savaşları denen olayın son evresi de tamamlanmış oluyor. 1915'te bugün de Typhoid, Typhoid Mary diye ...adlandırılan bir şey var. E, tifo. Mary Tifosu. İlk... E, ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...ilk sağlıklı... ...tifo... E, ...hastalığına yakalanmış... ...ama sağlıklı... ...kişi... E, ...ondan hayatını kaybetmemiş... ...kişi de karantinaya alınıyor. Ve... onun ...hayatının ondan sonraki kısmını... ...sağ ama... Karantinada geçirecekmiş tifo öyle bir şey. Bir gemide. Gemide evet. Göçmen taşıyan gemilerle gidip gelip konakçısı olduğu tifo hastalığını pek çok kişiye yaymış bir aşçı kadın. Kötü bir meslek tifo için. Evet. Hastalık taşımasına rağmen bu kendisini etkileme, etkilemiyormuş. Subklinik enfeksiyon diyorlarmış buna. Subliminal değil subklinik. Ancak etrafındaki insanlara bulaşıp onu bulaştırıp onları öldürmekteydi diyor. Hayatı boyunca 53 kişiye hastalık bulaştırdığı tahmin ediliyormuş. 3 kişinin de ölümüne neden olmuş. Öyle. İşte 1907'de 3 yıllığına sonra 1925'ten ölene kadar ne zaman öldüğü belirtilmemiş. Hastanede karantin altında alınmış pek çok roman ve öyküye konu olmuş. Tifo Mary. Tıp alanında da inceleme konusu olmuş. Birçok makalede yazılmış. Evet ya. Geronimo teslim olduğunda yanında en son 16 savaşçı kalmış. 12 kadın ve 6 çocukla beraber. da okul müdürü Barrett'ın yerli bir çevirmen aracılığıyla hayatında kaydettirmiş. Ama bu en son şey olduktan sonra teslim olduktan sonra bugün de andığımız Geronimo Theodore Roosevelt'e kadar yazmış ve sürgündeki kızılderilerin sözlerini kaydetmek için izin istemiş. Bir şekilde izin verilmiş ama ülkesine daha doğrusu doğduğu topraklara dönmesine izin verilmemiş. O yüzden de 1909 yılında bir savaş mahkumu olarak Oklahoma'da ölmüş. O da karantinada kalmış. Genellikle karantinaya alıyorlar tehlikeyi buldukları insanlar. Rezervasyonun arka bölgesinde gömmüşler. Ama ilginç tehlike diye yazıyor Wikipedia'da. Bu aralar onlar da bağış kampanyasına başladılar. Onlara da destek olabilirsiniz aynı zamanda. Jeronimo gömüldüğü yerde değilmiş Ertesi gün bakıldığında. Doğru kalkıp gitmiş yani. Bilmiyorum. Yürü gidelim. Evet. Amerika Birleşik devletlerine dönelim şimdi. Günün haberlerinde söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ilk defa kabul etmiş. Musul'da sivillerin öldüğü binaları koalisyon uçakları vurdu demiş. Yüzden fazla sivilin öldüğü tam bir facia ve savaş suçu aslında. Savaş suçunun tanımına yekten uyan bir durum. Merkez Kuvvetleri Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuş ama uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamamış. Hangi ülkeye ait? Musul'da vuruyor. Belli değilmiş. A öğrenememişler yani. Evet. 2013 2000... Üçten beri devam ediyor. Ama koalisyon sivil kayıplarla ilgili tüm iddiaları ciddiye almaktadır ve olayın meydana giriş şeklini belirlemek üzere inceleme başlatılmıştır diye de bir açıklama yapmışlar. Peki Suriye'de Halep'in kuzeyindeki bombadıkları camiden ya da bombaladıkları iddia ettikleri camiden herhangi bir açıklama yapmışlar mı? oraya Hayır dair? bilmiyoruz etmiyoruz diyorlar. Bunu da öyle bilmiyoruz etmiyoruz diyorlardı. Ne sivili filan Şimdi nedense e, kabul etmişler BBC Türkçe'nin haberine göre. Enkazın altında yüzlerce kişi kaldığı belirtiliyor Korkunç bir durum. Cedide, 17 Mart'ta oldu. Operasyonla ilgili ilk veriler, yani fazla da bir şey geçmiş değil. Yani bugün 27 Mart, 10, 10 gün falan olmuş. Musul'un batısında sivillerin öldüğü iddia edilen bölgede bir hava saldırısı olduğu düzenlendiğini göstermektedir diyor açıklama inceleme başlatılmıştır diyor. Nasıl meydana geldi olay. Tüm cidda, iddiaları ciddiye almaktadır diyor. Ya daha ciddi ne olabilir yani? Enkazın altında yüzlerce kişinin kaldığı, yüzden fazla insanın zaten öldüğü binaları vurmuşlar. Sivilleri öldürüyorlar. Çatışmalardan kaçan siviller bunlar. Çatışma bölgelerinden kaçmak için evine saklanan, toplu halde duruyorlar muhtemelen. Yüzden fazla insan öldüğü için bir saldırıda. E, sivil bunlar ve şey olarak değerlendiriliyor. İlk açıklama yapılmamıştı. Reddedilme var mıydı o kısmına tekrar bir bakmak lazım. Yapmadık demişler mi Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki SENTCOM. Ben de bakmalıyım ama yani haberimiz yok gibi laflar ediyorlardı. Sonra Orgeneral Joseph Votel olayı korkunç bir trijede olarak nitelendirmiş. Hmm. E bravo. Özür dilemişler mi acaba? Yüz kişi öldürdük. Yüzden fazla insan sivil öldürdük diye özür dilemişler midir? Sadece Cuma günü enkazdan... 50 ceset çıkarılmış bir Iraklı, Musul'dan kaçan bir Iraklı da enkazın altında hala yüzlerce kişi var. Yüzlerce kişiden bahsediyor ve doğrulanması halinde bu deniyor. Irak'ın 2003'teki işgalinden bu yana en fazla sivilin Hayatını kaybettiği olay olacak. Amerika Birleşik Devletleri kabul ediyor. Irak ordusu ise bina yakınlarında patlayıcıyla tuzaklandırılmış bir e, tahrip edilmiş araç bulundu. En, al, en az 61 sivil çıkarıldı diye de bir açıklama yapıyor. Amerika evet. Birleşik Devletleri hava saldırısını biz yaptık diyor. Irak ordusu hala neyi koruyor? Bina A hava saldırısında yıkılmadı diyor. Evet. Irak ordusu Facebook sayfasından yaptığı açıklama. Artık böyle Facebook'tan açıklamalar geliyor. O yani yüzlerce mi? kişi ölmüş yani. BBC'nin e, Musul'da bulunan Mabiri e, Jeremy Bawon'da Irak ordusunun Musul harekatını sürdüğü helikopterlerden kente ateş açtığını bildirmiş. Muhtemelen rastgele ateşlerdir bunlar. Öyle kente evet. doğru ateş atıyorlar. Neyse bu hala şey gerçek e, gözden kaçırmasın. Halk kaçıyor. Binlerce kişi kaçmaya çalışıyor işgidin denetimindeki yerlerden. O canlı kalkan olarak da kullanıyor tabii muazzam bir. Canlı kalkan olarak kullanıyor bir de canlı bomba olarak kullanıyor. Bomba, günü evet. size göstermiştim o videoyu. 9 yaşındaki ya da 8 yaşlarındaki bu çocuk e, teslim Sarılmış oluyor görsün evet patlatmamış kendini evet. cep telefonu finanda bağlı saatli Evet şefkatten tamamen yoksun Irak ordusu e, askeri tarafından ya da militanı tarafından o şey militanlar tarafından şey yapılıyor e, üzerindeki bomba çıkarılıyor canlı canlı da çekmişler evet, bunu çekir, çekilirken de Irak ordusunun o subayı işte herhalde subay o şekil bir birada görüldüğü gibi diye böyle anlatıyor uzun uzun ders verir gibi bakın çocuktan bu şey çıkıyor şimdi kesiyorum şeyi nedir kordonu işte kabloyu evet. filan diye böyle bir şey yani böyle öte yandan Suriye'ye dönecek olursak hızlı bir tur atmak zorundayız onun için hızla geçmeye çalışalım Rakka yakınlarındaki Tabka Hava Üssü'nü de SDG ele geçirmiş. Amerika Birleşik Devletleri destekli Suriye Demokratik Güçleri. YPG. Evet. SDG sözcülerinden Tanrı Sello. Evet. Reuters'a bir açıklama yapmış. %60 ila %70 bizim kontrolümüzde demiş. Ne, nasıl ölçülüyor? Bu Havadan diyor. bırakıldılar muhtemelen. İlk gelen haberler o şekildeydi. Tabka Hava Üssü'nün hemen yan tarafında Eğitilmiş militanlar Özgür Suriye Ordusu'nun e, YPG ile olan militanları ve YPG militanları Havadan bırakıldı Evet Yani şöyle düşünün 3 sene önce altında Blue Jean vardık bu kişilerin Ellerindeki eski model Kaleşnikovlarla beraber Şehirlerini, kasabalarını korumaya çalışıyorlardı 3 sene içerisinde Havadan indirme yapabilecek hale geldiler Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Şimdi bir Rusya desteği geldi Ee, bu operasyonla beraber TAPK'a aldıklarını duyurmuşlar. Ben 2014'te hatırlıyorum TAPK'a üstünün IŞİD tarafından ele geçirmesini. İçindeki uçaklarla falan ele geçirmişlerdi. Muazzal Hatip galiba oradaki yurdunlu pilotun öldürüldüğü zamana denk geliyordu. Ee, içindeki uçaklarla beraber ele geçirmişlerdi. Ardından da bırakılmıştı Esat rejimi tarafından bu uçaklarda onlara. Ama bir şey yapamadılar. Şimdi tekrardan Kürt güçlerinin eline geçmiş. Evet öyle anlaşılıyor. Da Amerika'nın aynı zamanda. T24'ten aldığımız haberlerde baraj sağlanmış O önemli bir haber herhalde. Çünkü orada bir de bütün bu trajediye ilaveten susuzluk, açlık da olabilir. Kaçacak yer yok. Barajın da çökmesi durumunda barajın sel suları altında kalmaları ihtimal de var insanların susuz kalmak bir yana. Barajı ele geçirmişler mi? Baraj sağlam diyor. baraj sağlam, baraj sağlam olduğu için herhangi bir büyük bir çevresel felaket yaşanmıyor ama ele geçirilmişler mi? tapka hava üstünden Tam daha önemli onu. tapka hava daha önemli bir noktaya sahip insanlar için galiba şu anda baraj yani şöyle diyor haberde e, baraj içindeki tesisler bölge elektriğini de sağlıyor tabi çok önemli e, IŞİD'in ana karargahlarından biri ve IŞİD liderlerinin Suriye dışındaki saldırıları buradan planlanıyormuş yani dolayısıyla e, yerine geçmemiş olabilir Parajı. Gruplar Amerika Birleşik Devletleri'nden hem hava desteği hem de teknik yardım alıyor. Arap silahlı gruplar da var YPG'nin yanı sıra. Böyle bir ele geçirilmiş. Bu tapka hava üssü neden önemli diye soracak olursanız belki önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin uçaklarının doğrudan indiği bir hava üssü olarak da görebilmek mümkün olabilir hava tapkayı Suriye toprakları içerisinde. İkinci bir incirlik. Belki incirliğe gerek kalmadı bundan sonra ne dersiniz? üzerinde önemli düşünülecek bir konu bu da söylediğin. Öte yandan bu felaketlere devam edelim. Yani biz bayramlık ağzımızı açtık mı böyle haberler geliyor işte ama Reuters'dan, BBC'den ve diğer kaynaklardan bu da DHA'dan Doğan Haber Ajansı'ndan Irak insan Hakları Gözlemevi Musul'da 4000'e yakın insan sivil öldüğünü açıklamış. Tam bir e, savaş suçu ve e, insanlık suçu aslında. E, i̇nsan Hakları Gözlemevi'nin hazırladığı rapora göre Hürriyet'ten Felat Bozarslan'ın imzasını taşıyor. 17 Ekim günü başlayan operasyonlarda e, şimdiye kadarki süreçte 3846 sivil ölmüş ve 10 bine yakın ev yıkılıp yakılmış acayip bir şey. Merkezi Bağdat'ta bulunan Irak İnsan Hakları Gözlemevi bu. Musul'dan kaçan insanlarla görüşerek hazırladığı raporu internet sayfasında yayınlamış örgüt İnsan Hakları Gözlemevi. Yani bu, kaç demiştiniz? 3846. Yani 4000'e <gülüyor> yakın insan. Çok bilinen vahim durumlar var. Daha da Şimdi maalesef vahim durumlarla devam ediyoruz. Büyük bir felakette şeyden geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ye ham petrol taşıyacak Keystone XL bu hattı projesi için nihai onayı vermiş. Bu uzun yıllar boyu yerli, yerli ahalinin oradaki yerli kabilelerinin çevreci aktivistlerle birlikte 4 yılı aşkın bir süre verdikleri büyük bir mücadele sonunda kazandı. daha doğrusu yerliler çok daha eskiden başlamışlardı da sonra son 4 yıl içinde 4-5 yıl içinde büyük de bir destek almışlardı hı hı. Ee, ve Obama'ya durdurtmayı başarmışlardı bunu bu çok büyük bir petrol boru ve hem o bölgenin hem de dünyanın canına okuyabileceği belirtiliyordu uzun uzun anlatmayayım artık Hiç ayrıntılarını dinleyicilerimiz biliyordur açık gazete dinleyicileri fakat şimdi onay çıkmış bu da Anadolu Ajansı <gülüyor> haberi ve dış siyaset neden çünkü dış siyaset enerji güvenliği çevre kültür ve ekonomi hepsini göz önüne almışlar bak incelemişler işte ve proje sahibi olan TransCanada şirketine boru hattının inşası için izin verilmiş. Bir şey sorabilir miyim? İyi olacakmış her şey. Yani. Evet öyle görünüyordu. Bir şey sorabilir miyim? Bu borunun ucu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde mi? İki ucuda Amerika Birleşik Devletleri'nde mi? Hayır. Kanada'dan başlıyor. Kanada'nın başındaki kişi Justin Trudeau yakışıklı devlet adamı e, gayet nazik ve sempatik olan aynı zamanda televizyonda ya da internet sitelerinde öyle gördüğümüz karakter. Hiçbir şey demiyor mu? Demiyor. Neden? Çünkü o da zaten paracıkların peşinde Kanada'dan gelecek ve çok zenginlik. Bayağı kırıklığı. Evet. insan üzülüyor değil mi? Evet. Ama müjdesini vermiş Trump. Beyaz Ev'de basın mensuplarının sorularını yanıtlamış. Bu birçok altyapı projelerimizden ilki demiş. Bir kere neden Amerika'nın projesi oluyor onu da sormak istemiyorum. Ortak Kanada, ortak senin sorun gayet önemli çünkü. Bugün işleri doğru yapmaya başlıyoruz ve müjdemi isterim bu projede çok yüksek teknoloji kullanılacak demiş. İşte bir çözdük meseleyi. Çözdük. Tek Aha, teknoloji evet. kullandığında. Tabii canım. Uzay teknolojisi. Şey olmuyor. Mars'a da dışarıda. Sızmı olmuyor değil. falan. Diyorsunuz. Öyle, öyle diyor. Öyle sıznı mi diyor? Trump koskoca Trump yalan mı söylüyor? Neymiş ilk projelerim miymiş? O, o kısmından. Birçok altyapı projelerimizde. Altyapı projesi. Kazacaklarmış. Gördük sağlık sigortasındaki teklifini. Altyapı projesini. Yerlilerin ne olacağı Belli değil. Çok büyük bir felaketin habercisi. Yani ben Şeyh Ahmet Tellallı'yı yapmak istemiyorum ama evet. bu güne kadar yaptığımız okulu yıllardır izlediğimiz bir olay bu. Geliyorum diyen Ger felaket. Gerçek bir felaket. Yalnız Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri için değil, bütün dünya için ve yalnız yerliler için de değil. Tüm topraklarından bu geçecek olan şeyler için. Ayrıca da TransCanada şirketinin hukuk eradı sabıkalı olduğunda hatırlatayım bende notları var. çevre kazalarıyla evet, alakalı mı? Çevre, petrol boru hattından sızmalar oluyor, felaketler oluyor. Neyse geçiyorum. Bir müjde daha isterim. Vladimir Putin'in en büyük muhalifi ana malefet lideri ve yüzlerce gösterici göz altında. Niye müjde? Böyle bir protesto gösterisi düzenleniyor halen evet. diye. Yani Aynen öyle. Ben ilk gördüğüm zaman gözyaşları ile içinde bir anda izlemeye başladım görüntüleri. Ama 15 yaşındaki çocuklar dahil olmak üzere birçok genç varmış protesto gösterilerinde. Evet. Hepsini teker teker gözaltına almışlar. Putin'e istifa çağırsın. Döme döme gözaltına almışlar bu evet. insanları. Muhalefet lideri gözaltına alındığı Twitter mesajında da Navalny. Çocuklar ben iyiyim. Beni dışarı çıkarmak için uğraşmayın. Verskaya'da, Moskova'daki ana caddede yürümeye devam edin. Günün konusu yolsuzlukla savaş diye Twitter atmış. Gerçekten yürekli ve evet. önemli bir şey. Dikkat etsin kendine. Binlerce kişi katılmış gösteriye. Ajans France Press'ten fotoğraflar da var. Daha sonra açıklama yapmış Navalny. Aleksey değil mi adı? Aleksey, evet. Aleksey Navalny daha sonra yaptığı açıklamada ofislerinin de polis baskınına uğradığını ve gösterileri canlı yayınlayan ekibinin de gözaltına. Yani öyle canlı yayınmayın da yok diyorlar. Gösterilerde Putinsiz, Putinsiz Rusya kahrolsun Putin gibi Sloganlar da atılmış. doğrudan gazeteciyim göre... diyen kişileri almışlar gözaltına. Orada Alec Nuhun denilen Luhun ismiyle daha doğrusu bilinen ya da ismi zaten bu olan bir gazeteci vardı. The Guardian muhabirliğinde yapan kişi. Onu da içeri almışlar. O içerideyken bazı görüntüleri de dışarıya yollamaya başardı. Twitter üzerinden takip edilebilmesi de mümkündü. İnsanların nasıl gözaltına alındıkları, neler yaşadıkları ve neden orada olduklarını gayet net bir şekilde anlattı Twitter hesabı üzerinden. Alec Nuhun. Evet, son yıllarda gördüğümüz, nakletmeye çalıştığımız ve duyduğumuz en, yani Rusya'daki en büyük gösteri bu. Umut verici. En az 500 gösterici gözaltına alınmış, hatta İnsan Hakları Örgütü, OVD açılımını bilmiyorum. Gözaltına alınan gösterici sayısının en az 700 olduğunu söylemiş. 700 kişinin gözaltına alındığı bir gösteri düşünüyor musun? Kanunsuz bir gösteri, Türkiye'de düşünebiliyorum, neden olmaz evet niyet. Nisan ayından oldu. sonra görürsünüz siz de. Düşünmekten daha ziyade ee, ve e... ama sadece Osmangazi'de gelir de... gelmez gözal. Tabii 70 küsur şehirdeymiş. Evet, evet. Sadece 800 kişinin gözaltına alındığı 39 kentte gösterip planlamışlar. dediği daha ilginç tabii 99. Ama 72'sine izin çıkmamış. Bu şehirlerde yapamazsınız demişler. Şimdi telefon neden çalıyor? açıklayın hadi telefon çalıyor. Açıklamadığınız yayının başında. Evet açıkladım aslında. Başladığımızı ha, söyledim. Ee, ve dün de bir rekor kırıldığını da söylemeliyim. Gene yani cumartesi sabahı başladı on buçukta. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını. Bu tam on dördüncüsü destek istediğimiz ve destek hattımızın da 343 41 41 olduğunu da söyledik. 3. güne girerken dün de bir rekor kırıldı. Yani bir e, önceki yılın pazar gününün şeyini biz 203'te bırakmıştık galiba. Lastan evet. sağlamla beraber 227 oldu bizden sonraki programcılarımızın the big easy, zamanlar değişirken ve sarhoşatlar zaman programlarında da üstün bir gayret sarf ettiklerini ve birlikte aralarında program yaptıklarını destek istediklerini ve birçok destekçiyi de destekçinin de gelmesine yol açtıklarını da söyleyelim Radyo çalışanlarına da selam verdiler Evet devam ediyoruz bu telefonlar böyle. Bu arada telefon numarası da 0212-343-4141'di. Ben evet. de söyleyeyim. blopene e, geçelim mi yoksa Boskova'daki protesto gösterilerini biraz daha almaya devam edelim. Ki çok ilginç fotoğraflar var çok hoşunuza gidecek gibi duruyor. Evet ben de heyecanlandım yani. Amerika Birleşik Devletleri de kınamış Mark Turner. göstericilerin gözaltına alınmasını demokrasiye bir hakaret demiş. Karışmasınlar. Rusya hükümetine barışçıl gösterileri acilen serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz. Rahatsızlık duyuyoruz Navalny'nin gözaltına alınmasından diye açıklama yapmış. Evet son derece çarpıcı fotoğraflar var. Kadınları falan hiç acımasızca derdest edip toparlayıp götürüyorlar. Tam robokop. Militer polis. Yani tipik Türk polisi diyeceğim şimdi de. Faşist rejimlerin gösterdiği şeyler yani aşırı sağcı milliyetçi bir şeyler. Totaliter. Çağımız totaliter çağ zaten. Evet, Ona doğru bak. gidiliyor. Ve çok önemli bir şeye geçmeden önce Løpeni e, çok da önemli ama ben bir şey daha söyleyeceğim. Rusya ile alakalı. Hayır, Türkiye ile alakalı. Türkiye ile. Alakalı. Evet. Hı. Büyük bir eğer doğruysa dünya çapında bir skandal haberi var eski CIA başkanı James Woolsey Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Eylül'de Türk bakanlarla Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye getirilmesi planlarını tartıştığını söyledi ha, ben, bakanlarla beraber kaçıracaklar öyle bir operasyon gerçekleştirecekler ben böyle bir şey hayatında ilk defa duyuyorum Kenya'da yaptılar ya Abdullah Öcalan'ı Kenya'da alıp geçirdiler ondan sonra Ama bakanlar doğru. var mıydı işin içinde Onun öncesinde konuşulmuştur belki de. ya Amerika Birleşik Devletleri'nden birini alıp kaçıracaklar o kadar güvenlik öndemiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni soruşturmaya tabi tutuyoruz, inceliyoruz demesine rağmen getirecekler o kişiyi Amerika Birleşik Devletleri'nden taa Türkiye'ye, İstanbul'a. Ondan sonra ne olacak? Ben James Woolsey'in <gülüyor> yalancısıyım. CIA'nin eski başkanı Central Intelligence Agency tam açılımı Wall Street Journal gibi önemli bir gazeteye de ...mülakat vermiş Uzi... ...bir bölümünde kendisinin de yer aldığı... ...ya buna da inanamıyorum... ...gözlerim gene büyüdü ve yerine geldi... ...bir bölümünde... ...kendisinin de yer aldığı bir toplantıda... ...New York'ta bir otelde... ...diyor, detay veriyor... ...James Uzi... ...görüşmeye kim katılmış... ...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... Hmm. ...Enerji Bakanı Berat Albayrak... ...Cumal Başkanı'nın damadı değil mi... Evet Toplantıya geç geldiğim için önce ne, daha önce neler konuşulduğunu bilmiyorum demiş. Ama Gülen'i Türkiye'ye kaçırmak için bir yol bulunması konusunda ciddi bir tartışma yapılıyordu diyor. Buna inanmakta güçlük güçlükçe bu haber doğru olamaz. Niye yapabilirlerdi belki? Neden vazgeçmişler böyle bir operasyon gerçekleşmemiş? Böyle bir olay olmamıştır. Olamaz. Buna beyin fırtınası diyebilirsiniz ama yasalara aykırı olacak, aykırı bir konuda yapılan beyin fırtınasıydı demiş... Yani yasalara aykırı diye insanlar konuşmayacaklar mı? Beyin fırtınası yapmayacaklar mı? Amerika Birleşik <gülüyor> Devletleri'nden bahsediyoruz, Türkiye'den bahsediyoruz bu CNN'e de konuşmuş. CNN'le de ee, bir demeç vermiş CNN'e de. Toplantının şüpheli ve kaygı verici olduğunu söylemiş. Bu konuda ama ne yapalım birilerine bir şey söyleme ihtiyacı hissettim ama bu açık bir kaçırma planı mıydı? Hayır demiş. Peki nasıl kapalı bir kaçırma planı? Flan'in sözcüsü Flynn konuşmamış, Flynn de Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en kısa e, süreli görev yapan kişi, resmi kişi. Hemen görevden alındı başka yolsuzluk vesaire iddialarıyla. 530 bin doları da alıp geri vermedi hala, ben evet. onun şeyini görmedim parayı geri verdiğini duymadım yani. 534. Türkiye'den aldı. 534 bin lirayı aldı bağış olarak ama 30, geri vermedi. Evet. Kor General Flynn hiçbir yasa dışı eylem, kaçırma ya da benzer faaliyetleri tartışmamıştır demiş. 14 Şubat'ta istifa etmek zorunda kalmıştı Flynn. Özel şirketi de var. Adı, adıyla müsemma. <gülüyor> İtina ile adam kaçırılır. Flynn Intel Group. İyi de isim. Intel Intelligence. İstihbarat. Tom Bill Intel Group falan. Ya. Karizma. Ya. Ya. Türkiye için daha önce lobi faaliyetleri yürüttüğü de biliniyordu. Evet ama parayı geri vermedi hala söylüyorum yarım milyon dolar az para değil. Evet çok şimdi kesiyoruz bir ara vereceğiz ama çok önemli şeyler oluyor. Ki Voice of America'da da haber olmuş ciddi bir iddia olduğu da söylenebiliriz tekrardan. Wall Street Journal, Voice evet. of America her yerde CNN International'da çıkmış. Açıklama yani bu, yapıldı mı? Bu, Türkiye'den mi? Hı -hı. Hayır yok. Henüz duymadım. Ben araştıracağım. Bence göğsünü gele gele böyle bir şey konuştuk, tartıştık diyebilirler yani sadece hazır referandum öncesinde. Son dakika haberlerinde Amerika bunu Birleşik söyleyeyim. Devletleri'ne kafa tutacaktık az daha ama olmadı. <gülüyor> Hayır. İsviçre'de bir casusluk iddialarıyla ilgili soruşturma var. İşte bugün bir Dışişleri Bakanlığı'na kim çağrıldı? Köşemizin konu İsviçre. Pardon İsviçre. İsviçre. İsveç İsviçre mi? İsviçre. İsviçre, mi? İsviçre, İsviçre. Ha, İsviçre. İsviçre geçen haftaydı galiba. Evet, ha? Ülkedeki Türklere yönelik casusluk iddiaları üzerine soruşturma başlatmış. Savcılık İsviçre'deki Türklerin takip edildiği yönünde somut kuşkular var demiş. Bu da bir skandal. Evet İsviçre'nin büyük Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na da çağrılmış. Evet Bulgaristan'da da bir skandal var. Halk parlamento seçimleri için sandık başında bugün. Yapılan son kamuoyu anketlerine göre Merkez Sağ Partisi GERB'in sosyalistlerin, GERB ile sosyalistlerin oy aranı başa başmış. Fakat müthiş bir şey var. Bulgaristan'ın bir mülteci avcısı var. Din Kobare. Onları verirdik da önceden biz. İnsanları böyle tutup paketleyip ardından sınırda polise doğru döve döve teslim eden bir karakter. Yürüş, Evet. Ama bayrağı nasıl? Bayrağını gördün mü? Siz arabasını gördünüz mü asıl? Gördüm. Son model. Yalan yardım paralarıyla cuk kaladı. Yani öyle diyorlar tabii. Korkmaz Yiğit'e tahsis edilen kadar şık değil bence. Yanındaki zırhlı araçları da gördükten sonra bence daha değişik görünebilir. Bu Mercedes süslü reklam gibi olmuş. bayrağı gördüm. Bayraktan ne işareti var? Bir bak. Bana aç demeyin şimdi. Ne münasebe? Ne bileyim herkes nazillerden bahsediyor bu ara o izlende. Hayır. Ne var? Gülen surat. Hadi canım. Ciddi misiniz? Kurt. Boz kurt sustum ben. Bulgaristan'ın mülteci avcısı Dinkovalev'in bayrağında Bozkurt dalgalanıyor Yalnız ben evet, işte kirlilik alfabeyi iyi sökemediğim için Bozkurt'un etrafında ne yazılı olduğunu bilmiyorum. Tanrı Bulgar'ı korusun olabilir mi? Belki olur? de. Açık gazete. O freedom O freedom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 oh freedom oh freedom oh freedom over me and before I'd be a slave but'd be buried in a my grave and go home to my lord and be free everybody oh freedom oh freedom Sing it, sister the Freedom Ey özgürlük ya da ey hürriyet Harry Belafonte'nin bulunmaz güzellikteki şarkılarından biri gospel kökenlerine de bağlı kalarak icra edilmiş koroyla bir, bir, bir spiritüel geleneğinde bir şarkı dini kökleri de var daha fazla yaz tutmak yok artık daha fazla yaz tutmak yok benim için benim üzerimde Köle olmaktansa mezara girerim Çok daha iyi Ve oradan da eve giderim Tanrım ve özgür olarak Dolaşırım göklerde diyor Daha fazla ağlamak yok Ben Mezara girerim özgür ol, Olmayacaksam mezara girerim Daha iyi diyen çok önemli Şarkılarından bir tanesi 90 yaşını Epeyce kutlamaya çalıştığımız önemli bir müzisyen, aktivist Belafonteye son bir günaydın demiş olduk. Açık radyodan. Evet ve devam ediyoruz. Şimdi şeye geçelim değil mi? Bu büyük bir Flynn skandalının bir açıklama yok. Hakikaten bildiğin gibi. Birçok konuda açıklama yok. En son cuma günü bıraktığımızda Libya kıyılarından açılan bir göçmen teknesinin battığı ve yüzün üzerinde insanın hayatını kaybettiğinden korku duyulduğuna dair bir haber vermiştik yanlış hatırlamıyorsan bu konuyla da alakalı bir haber yok yok yalnız Kuşadası'ndan bir göçmen şeyi geldi 11 kişi ölmüş orada da öldürülmüş daha doğrusu evet yani batmış bot göçmen botu ve çoluk çocuk kadın onlar gitmiş sadece 8 kişi kurtarılmış 3 kişi ailen kayıtmış yapılan açıklamaya göre Evet, cennet koymuydu. Adı da öyle bir şey tabii. İşte orada cennet cehennem manzaraları var. Ama ya ben şu Vladimir Putin ne Marine Le Pen buluşmuşlar. İşte buyurun. Uluslararası aşırısa bir dönüm noktası e, olacak nitelikte bir buluşmaya imza atmış. Gene sözüne de aynı şekilde imza atmıştı Marine Le Pen. Ne demiş? Dünya şimdi? artık Putin'in dünyası, dünya artık Trump'ın dünyası demiş. Çok doğru. Yani kendini de burada yer bul bulmaya çalışmış. Tevazu göstererek Le Pen'in dünyası dememiş. Ama şimdilik. korkulacak bir şey yok. Vladimir Putin de, daha doğrusu Vladimir Putin'in ekibi de Fransa'daki seçimlere müdahale etmeyeceklerini de açıklamış. Aa, iyi Fransızların bir teşekkür etmesi gerekiyor galiba. Galiba. <Gülüyor> Kremlin'de olmuş buluşma e, Le Pen böyle elini kolunu enerjik bir şekilde masadan sağlayarak Putin her zamanki gibi başka yerlerde uçuyor böyle rüya, hülyalı bakışlarla bakarken Le Pen anlatıyor bu Putin'in dünyası Trump'ın dünyası diye hayranım ona demiş Daha önce demişti aslında 2011'de demiş. Ve Löpe'nin Ulusal Cephe Partisi 9,7 yani 10 milyon dolara yakın bir Rusya Bankası'ndan da 2014'te para almış. İyi işte yaptırımların kaldırılmasından yana ve 1900 yani 2014'te Ukrayna'yı işgal edince yaptırımlar konmuştu onlara karşı işgalin devam etmesinden yanı ve ayrıca zaman Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden çıkmasından yanı işte her şey yerli yerinde. Bir de yeğeni var babasının dışında ırkçı olarak nitelendirilen yeğeni de Erdoğan'ın şey çağrısına gurbetçilere çocuk çağrısına yanıt olarak Türkiye'nin yeri Türklerindir diye bir ifade kullanmış sosyal medya üzerinden. Yeni Şafak Gazetesi de bunu haberleştirmiş. Löpen'den Erdoğan'a küstah cevap diye Teyzesi gibi ırkçı olan Marion Marsol Lepen, Türklerin yeri Türkiye'dir diye skandalı ifadelere kullanandığına dair bir haber var işte. Baba oğul ye, yok baba kız ye. Evet. Erdoğan'dan da Avrupa Birliği için referandum sinyali gelmiş. Yine bu, mi? Bu ilk defa diyorum. Avrupa Birliği'ne katılma konusunda referandum yapılacak İdam konusunda bir referandumdan evet. bahsedilmişti. İdam konusunda da referandum istiyor. Olabilir mi böyle bir sistem sürekli referandum üzerinden giden? Böyle İsveç kantonlarındaki gibi. Bunlar, Mutlu Mesut. Plebisit ile referandum arasındaki farkı da Kemal Gözler Elveda Anayasa kitabında e, son derece net ve aydınlatıcı bir şekilde anlatıyor. Hı hı. E, referandum demokratik plebisitse e, bir şeydir. Tamamen antidemokratik bir yöntemdir diyor. O ayrımı biz de bu şeyden sonra açık gasteden sonra devam edeceğiz. Elveda anayasa okumalarına da. Hı hı. Çünkü referanduma kadar yetiştirmemizi yetiştirmeyi istiyoruz kitabı. Tamamladık zaten okumaları, kayıtları. Orada e, net olarak görülüyor referandumla plebisit farkı ve çok tayin edici bir fark var arasında. Bir tanesi demokrasi. Yani Erdoğan'ın kastettiği plebisit aslında. Doğu Çeveli'nin haberinde de resmen müzakereler için referanduma gidebiliriz diyor. Benzeri bir Brexit için Brexit istiyor. Hmm. Şimdi benzeri bir Brexit için biz de şu anda 16 Nisan'da bir referandum yapıyoruz. Arkasından müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz demiş. Türk-İngiliz tatlı dil forumunda yaptığı konuşmada bunu Türkiye'nin 54 sene kapıda bekletildiğinde hatırlatmış. Nazi diyor. Nazisiniz nazi. Faşistiniz faşist diye de ısrar etmiş. Şey konusunda bir açıklama yok ama. Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'dan bu flint. Yeni bir Türk olay bakanlarla. yapılır. Ee, şeyi gördünüz mü? Dün Şanlıurfa'da olanları gördünüz mü? Hayır. Şanlıurfa'da kız arkadaşına saldıran Mehmet K isimli bir vatandaş kendisine engel olmaya çalışan polisi darp etmiş. Çevredeki şahıslarda çevredeki kişilerde Şahsın Suriyeli olduğunu düşünmüşler ve böyle bir dedikodu yayılmış. 150 kişilik bir grup kent merkezinde toplanmışlar ve Suriyelilere ait işyerlerine zarar vermeye başlamışlar. Evet. Mehmet Kaysi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kavga ediyor kız arkadaşıyla. Kız arkadaşına saldırıyor sonra polise saldırıyor. Ardından bu kişinin Suriyeli olduğu söyleniyor. Büyük bir gürüv toplanıyor ve bir bölgedeki Suriyelilerin bütün işyerlerine zarar veriyorlar. İnsanlar evlerinde saklanıyorlar ve ardından da polise uzanan eller kırılsın Suriyeli mülteci istemiyoruz şeklinde sloganlarla beraber büyük bir yürüyüş düzenlenir. Suriyelilerin burada yaptığı hiçbir şey yok bu arada. Suriyeli diye bir şey yok burada. Evet. Cumhur Erdoğan Antalya'daki Türk-İngiliz tatlı değil forumun toplantısında da bir afişten bahsediyor. İsviçre'de gerçekten provokatif olduğunu söyleyebileceğimiz bir afiş var. Bir silah resmiyle Erdoğan Kendi silahıyla öldürün Erdoğan'ı gibi bir laf açılmış. Ona da sert tepki göstermiş Erdoğan. Ve, e, işte hemen Dışişleri Bakanlığı'na. İsviçre parlamentosunda bakıyorsunuz. ileri derecedeki aşırı terör örgütleri parlamento dikkat edin. Orada benim resmimi koyuyor. Yanında da şakama silah dayıyor. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre diyor. Parlamentoya mı koymuşlar? Yok canım. Değildir herhalde. Parlamento binasına koyduklar büyük bir diplomatik kriz yani. Evet kriz devam ediyor. Evet. İsviçre'nin Bern kentinde oluyor. Mitingde yok parlamento değil herhalde. O kadar da herhalde. Siyah fon üzerinde hazırlanmış afişte başına silah doğrultulmuş Erdoğan fotoğrafı filan. Alt satırında da kendi silahlarıyla diyor Erdoğan öldürün yazısının. Parlamento değil herhalde. İsviçre'nin başkenti Bern'de açılmıştır. Dışişleri de da yayınlamış ve İsviçre e, elçisini de İsviçre Dışişleri Bakanı'nı telefonla arayıp tepkisini dile getirmiş. İsviçre'den de ayrıca casusluk iddiaları ile ilgili bir soruşturma başlatılmış. Bunu söyledik daha önce Don haberi. Bulgaristan'da da Seçimlere müdahale ettiği için Türkiye büyük açısı çağrılıyor Ciddi bir e, Problem var Birkaç haber daha okuyup, e, Kapatıyoruz artık Trump'ın Obama'nın temiz e, Enerji Planını da Tamamen ortadan kaldıracak kararı EPA'nin yeni başkanı Petrolcü Savcı e, Scott Pruett onaylamış. Yani Oklahoma'nın şeyi olarak, başsavcı olarak zaten aylar defalarca şey yapmıştı, protesto etmişti. E, dava açmıştı EPA için, çevre örgütü ajansı için. Şimdi bitiriyormuş. Neden? E, kömür e, santralleri kömür yakıtlı santrallerin yeniden, yani bütün kısıtlamaların kaldırılmasını istiyormuş. Neden? Neden? tahmin edebiliyor musun? Sebebi niye kaldırıyorlar yasakları, kömür yasaklarını? Ee, çevreye daha u, düzgün e, altyapı sistemleri yerleştirebilmek için. Aşağı yukarı yani büyümeyi ve çevre e, düzenlemelerini daha i̇şte iyi bakalım. yapabilmek için. Seni daha iyi yiyebilmek için der ya o ne grim kardeşin, Kırmızı başlıklı kız. Grimin değil değil mi o? Kırmızı başlıklı kız. Bilmiyorum, bilmiyorum ben de. Ben de bilmiyorum. Fenerbahçe sahilinde de Sessiz sedasız kapatılıyormuş 7 adet tenis kortu yapılacakmış İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Fenerbahçe sahili panellerle Çevrilmeye başlamış Müjdemizi isteriz Kadıköy'de yaşayan Arkadaşlarımız için modalı filan Galatasaray'ın da Hakan Şükür ve Arif Erdem Kararı belli olmuş, aidatlarını ödemedikleri Gerekçesiyle kulüpten ihraç edilmiş Bu insanla beraber 2700'ün Üzerindeki üye on... Çolak geri dönebilir Onlar da ödeselerdi ama Şimdi aidat ödemeden var mı ya? Bedava öyle yok. Yok öyle. Bilet Şükür. isterler, şey kombine isterler. Galatasaray'ın ve Türkiye milli takımının en önemli golcülerinden biri. Belki birincisi zaten. Ama onun videolarını da artık kaldırıyoruz. 3. olmuştu değil mi Türkiye? Hakan Şükür'ün olduğu milli takımla beraber. Evet. Bir de UEFA kupası alınmıştı falan. Evet. Milletvekili olmuştu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Ama aidat ödemeli işte dikkatinden kaçmıştır belki şey yoksa TRT'den epey bir para almıştı evet spor yorumculuğu futbol yorumculuğu dolayısıyla TRT'ye götürülmüş ve orada yaptığı yorumlar dolayısıyla güzel bir meblağda bir para kazanmıştı oradan gelen paradan da bir aidat ödemiştir diye düşünmüştüm ben ama ödememiş demek. ödememiş ödememiş böyle bir e, sorun var e, evet idam isteriz diyen kalabalığa da Erdoğan'da da eee Erdoğan da şeydi. Kılıçdaroğlu da varım diyor. 16 Nisan bu işin kırılma noktası demişti. Enteresan bir hızlı ivme içinde gidiyoruz. Rakan Şükür ve Arif Erdem'in de aralarında bulunduğu 2700 Peki aidatlarını ödemediğini Galatasaray kulübü yeni mi fark etmiş? Ama bakan uyarmıştı. Utançtır Galatasaray için demişti. Bir bakan konuşmuştu. Olabilir. Onlar olamaz demişlerdi yani. İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine de 707 bin lira tazminat ödeyecekmiş. Hakim Yaşar Tunç manevi tazminatın az hesaplandığı gerekçesiyle karara şer koymuş. Eskişehir'deki gezi eylemleri sırasında polisler ve bir takım vicilante gibi yani e, militer bir takım insanlar tarafından paramiliter siviller tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 650 bin lira manevi 57 bin 180 lira da maddi olmak üzere 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkum olmuş bir de şiddet olayı Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio'da Cincinnati kentinde bir gece kulübüne silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş 14 kişi de yaralanmıştı onu da verelim haber olarak Bulgaristan'dan da Adalet ve Kalkınma Partili bir vekile giriş yasağı var. Ama şey Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan bir maslahat güzerde sahip değilmiş. Ona baktım da. Evet. Google'a yazıyorsunuz böyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı diye. Türkiye'nin son bir ay içerisindeki dış politikasını net bir şekilde görüldü, evet. görebiliyorsunuz. Evet. Norveç, İsviçre, İsveç, Bulgaristan. Almanya. Bulgaristan yok. Bulgaristan evet. çünkü kendi elçisini Ankara'dan çağırdı Bulgaristan'a. Evet. O yüzden çağırabilecek kimse kalmadığı Madi için. Hanım. Evet. Aziz Babuşçu İstanbul milletvekili ve Sofya'daki gerçekte görevli din ataşesi Bulbiat Bulgaristan'a girmesi yasaklanmış. Ha şeyi arıyordum buldum şimdi Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynakto bu isimlere hala sahip çıkıyorlarsa Galatasaray'a yazık ederler demişti. Asırlık çınarımız sempatisini kaybeder diye endişe ediyorum demişti. Sempatisini kurtarmış Galatasaray. 2800 kişiyi aydat ödemediği gerekçesiyle atarak. Veysi kaynak aynı zamanda İran'dan 3 milyon mülteci Türkiye'ye gelebilir uyarısında da bulundu bu hafta sonra. Ama evet. tam olarak neden bu gelebileceklerini anlamadım ben. İran'dan 3 milyon mülteci Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan maalesef. Yani İran'ın daha doğusundan sadece 2016 yılında Iğdır ve illerimize izinsiz geçiş yapmak için tam 30 bin mülteciye girdi demiş. Ama bunun 100 katı gelecek diyor evet. o zaman. Bir, bir olay mı olacak? Bir atom bombası patlaması ya da yeni Bilmiyorum. bir Amerika Anlamadım Birleşik Devletleri operasyonu. Anlayamadım Baktım haberi. Benzer Ve şeyler. son güzel bir haberle kapatalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu referandum kapsamında sürdürülen çalışmalar için 23 Mart'ta Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeymiş. Önceden entrodüksiyon yani giriş konuşmasını yapmış. Kürsüye davet etmek için Silvan, ilçe başkanı Nimet Aksoy Sayın Bakanım bölgemizin huzuru huzuru mimarı dedikten sonra bölgemizdeki kargaşanın kaosun terörün mimarı diye Aha. var mı? var <gülüyor> ama yani söylemedik yarın çalarız belki Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey Karadeniz'in yiğit evladı demiş ilçemize hoş gelmiştir diye ama bir sürücü lisan olmuş biz eskilerin dediği gibi. Dil sürüçmesi. Yenilerin dediği gibi. Evet. Dil sürüçmesi olmuş. kar kaosu mimarı. Ama Çok, Kandil'de PKK'da kalmayacakmış. Öyle bir açıklama da yaptı aynı zamanda. Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hayretle bakıyor zaten. Öyle bir fotoğraf var. Bunu söyleyen. Evet. AKP ilçe başkanı. Peki. Bugün bitirdik. Şimdi eee şey söyleyelim birinci saati bitiriyoruz arkasından hemen anayasa elveda anayasa konuşmaları var hukuk üzerine konuşmalar arkasından da açık gazetenin özelinde Ali Bilge ile ekonomi politik programının yapımcısı Ali Bilge ile bu seneki ana konumuz olan empati özveri ve dayanışma üzerine bunun önemi üzerine bir küçük sohbet gerçekleştireceğiz hepiniz hoşçakalın diyelim de. ama ufak ufakta da bir hatırlatma yapalım şimdi Ali, Ali Bilge gelecek Geldi mi? gelmiş Ali Bey buradan bize bakıyor camının arkasından ardından da destek yayını geçeceğiz bugün en Eraslan sağlamlarımızda olmayacak dünya e, tiyatro günü dolayısıyla e, saat kaçta olacak ha, onda burada Eraslan da geliyormuş Didem'in dediğine göre. Yanılıyor. Yanılıyor mu? Hayır. Heraslan yok verin. bugün. Yok mu? Heraslan yok bugün. Ee, yani maalesef o... o Varsa da yoksa da biz buradayız. Ee, ama eğer yoksa Heraslan Sağlam, e, biz burada olacağımız için Heraslan Sağlam'ın yokluğunu aratmamak için desteklerin gelmesini de bekliyoruz. Evet. Dün bir onun da üstün gayretleriyle beraber e, rekor kırıldı. Ve şimdi bakalım bakalım hmm. Biz da gayret başa düştü. Yapılabilir. Yapılabilir evet. Biz de öyle düşünüyoruz. Şimdilik hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. enlarge